Davet sevgisi ve davet için gayret. Hazreti Peygamberin, bütün insanların iman etmesine ilişkin çabası. i̇bn Abbas, onlardan bir kısmı şaki, bir kısmı saiddi ayetiyle, buna benzer diğer ayetler hakkında şöyle demektedir. Resulullah, bütün insanların iman etmesi ve hidayet üzere kendisine biat etmesi hususunda son derece arzuluydu.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 boyunları eğile kalır. Ebu Talib vefat ettiğinde Hazreti Peygamber'in kavmini İslam'a davet etmesi. Ebu Talib hastalandığında Kureyş'ten içlerinde Ebu Cehil'in de bulunduğu bir grup Ebu Talib'in yanına girerek şöyle dedi: "Senin kardeşinin oğlu Resul Ekrem'i kastediyorlar. Bizim tanrılarımıza sövüyor. Şöyle diyor, böyle yapıyor." Eğer çağırır da bu işi yapmaktan onu nehyedersen çok iyi olur. Bunun üzerine Ebu Talip, Hazreti Peygamber'i çağırdı. Hazreti Peygamber, Ebu Talip'in yanına geldi, evine girdi. Kureyşlilerle Ebu Talip arasında bir kişinin oturabileceği kadar bir mesafe vardı. Ebu Cehil, Hazreti Peygamber'in Ebu Talip'in yanına oturması halinde, Ebu Talip'in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 Ebu Talib de "Ey yeğenim, o istediğin kelime nedir?" dedi. Resul Ekrem de "O kelime la ilahe illallah'dır.'' dedi. Bunun üzerine onlar ürkerek ayağa kalktılar, elbiselerini silkerek şöyle dediler: "O mabutları bir mabut mu kıldı? Kesinlikle bu hayret verecek bir şeydir." Bunun üzerine Saat Suresi'nin 5. ayetinden 8. ayetine kadar olan kısmı nazil oldu. Hazreti Peygamberin, tebliğ hususundaki çalışmasından dolayı benzinin sararması ve bundan ötürü Hazreti Fatıma'nın ağlaması. Allah Resûlü, bir gazadan döndü. Mescide girerek iki rekat namaz kıldı. Seferden her geldiğinde, mescide girerek iki rekat namaz kılmak hoşuna giderdi.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 seni rengin solmuş ve elbiselerin çürümüş olarak görüyorum. Bundan dolayı ağlıyorum, dedi. Resul i Ekrem ona, Ey Fâtıma! Ağlama! cenab ı Hak senin babanı öyle bir işle vazifelendirmiştir ki, yeryüzünde çamurdan yapılmış hiçbir ev, kıldan yapılmış hiçbir çadır ve hiçbir otağı kalmayacaktır ki, Allah o işle oraya ye izzeti, veya zilleti sokacaktır. Öyle ki gecenin vardığı gibi o noktaya varacaktır. Hazreti Peygamberin Hazreti Ebubekir'i İslam'a davet etmesi. Ebubekir Sıddık evinden çıkıp Resulullah'a gidiyordu. Cahiliye döneminde de peygamberin dostuydu. Resulullah'la yolda karşılaştı ve "Ey Ebel Kasım, sen Kâmenin meclislerinden kayboldun." Onların yanına gelmiyorsun. Seni atalarını ayıplamakla itham etmektedirler." dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Bekir'e hitaben "Ben Allah'ın Resulüyüm. Seni Allah'a davet ediyorum." dedi. Sözünü bitirdikten sonra Ebubekir Sıddık Müslüman oldu ve Resul-i Ekrem onun yanından ayrıldı. Fakat Mekke'yi kapsayan iki dağ arasında Resul-i Ekrem'in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 Onlar da Müslüman oldular. Allah'ın resulü şöyle buyurdu. İslam'a davet ettiğim herkesin yanında, bir tereddüt, bir düşünce vardı. İlk etapta hemen İslam'ı kabul etmediler. Ancak Ebu Bekir, bu hükümden müstesnadır. Ona İslam'ı tebliğ ettiğimde, tereddüt etmedi ve duraklamadı. Hz. Peygamber'in Hz. Ali'yi İslam'a davet etmesi Hazreti Ali Resulullah'ın hanesine geldi. Hazreti Peygamberle zevcesi Hazreti Hatice namaz kılıyorlardı. Hazreti Ali: "Ey Muhammed, bu nedir?" dedi. Resul Ekrem: "Bu Allah'ın kendisi için seçmiş olduğu dindir. Bu dinle peygamberleri göndermiştir. Seni bir ve ortaksız olan Allah'a davet ediyorum. Seni ona ibadete davet ediyorum. Laat ve uzayı inkâr etmeye davet ediyorum."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 Rasulullah'a erken saatlerde geldi ve, Ey Muhammed! Dün bana arz ettiğim bir şey vardı. O neydi? dedi. Resul i Ekrem, şahitlik edeceksin ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Birdir ve ortaksızdır. Lât ve uzayı inkar edeceksin. Allah'a koşulan ortaklardan teberri edip, uzaklaşacaksın, diye cevap verdi. Hz. Ali bunları yaptı ve Müslüman oldu. Hz. Ali, Ebu Talip'ten korktuğu halde, zaman zaman Resul Ekrem'e geliyordu. İslamiyetini gizli tuttu. Habbetül Urani şöyle anlatıyor. Hz. Ali'yi gördüm. Minberde gülüyordu. Bu gülüşünden daha fazla güldüğünü görmemiştim. Öyle güldü ki, azı dişleri bile göründü. Sonra şöyle buyurdu. Ebu Talip'in sözünü hatırladım da ondan dolayı güldüm. Bir gün ben Resulullahla beraber bulunuyordum. Ve batn nahle denilen yerde namaz kılıyorduk ki, Ebu Talip bizim yanımıza vardı ve bize, Ey yeğenim ne yapıyorsunuz? diye sordu. Resul-ü Ekrem onu İslam'a davet etti. Ebu Talip, sizin yaptığınızda bir zarar yok, fakat benim makadım hiçbir zaman benden daha yüksekte olmayacaktır, dedi. Hazreti Ali, babasının bu sözünü hatırladığı için gülmüştü. Sonra üç defa şöyle dedi. Ya Rabbi! Ben şu ümmette, peygamberin müstesna, benden önce sana ibadet eden hiçbir kulun olduğunu bilmiyorum. Ben, insanların namaz kılmasından önce namaz kıldım. Hazreti Peygamberin, Ebu Cehil'i İslam'a davet etmesi Mughire bin Şube şöyle anlatıyor. Resulullah'ı ilk tanıdığım günde, Ebu Cehil bin Hişam'la beraber, Mekke'nin bazı sokaklarından gidiyorduk. Hazreti Peygamber bize rastladı ve Ebu Cehil'e "Ey Ebu Hakem, Allah'a ve Allah'ın Resulü'ne gel. Seni Allah'a davet ediyorum." dedi. Ebu Cehil, "Ey Muhammed, sen bizim mabutlarımıza küfretmekten vazgeçer misin? İster misin biz senin tebliğ ettiğine şahitlik edelim? Biz şahitlik ederiz ki sen tebliğini yaptın. Allah'a yemin ederim, eğer ben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 Biz onlara peki dedik. Sonra sikaye, yani haç mevsiminde hacılara su vermek, bizim hakkımızdır dediler. Biz peki dedik. Sonra nedve, istişare için Kureyş'in toplandığı yer, bizimdir dediler. Biz ona da peki dedik. Sonra liva, harp sancağı, bizimdir dediler. Biz buna da peki dedik. Sonra, Gelen hacılara yemek yedirdiler, fakat biz de yedirdik. Neredeyse bu haslet konusunda eşit derecedeydik. Sonra dediler ki, bizden bir peygamber geldi. İşte vallahi ben bunu kabul etmem. İslam'a davet ettiği Kureyş reislerinin Hazreti Peygamberle mücadeleleri ve Hazreti Peygamber'in onlara cevabı. Rebiyan'ın oğlu Utbe ve Şeybe, Harbin oğlu Ebu Süfyan, Abdüddaroğullarından bir kişi Ebul Bahteri beni Esed kabilesinden Esved bin Abdülmuttalib bin Esed ve Zem'a bin Esed, Verit bin Mugire, Ebu Cehil bin Hişam, Abdullah bin Ebi Ümeyye, Ümeyye bin Halef, As bin Vail, Haccac oğulları Nebih ve Münebbe güneşin batışından sonra Kabe'nin yanında bir araya geldiler ve birbirlerine dediler ki Muhammed'e bir kişi gönderelim de Gelsin, onunla konuşalım. Onunla tartışalım ki bundan böyle onunla ilgili icraatlarımızdan ötürü mazur görülelim. Böylece Resul Ekrem'e şu haberi gönderdiler. Kaminin ileri gelen eşrafı, senin için bir araya gelmişler, seninle konuşmak istiyorlar. Resul Ekrem süratle onlara geldi. Onlar kendi durumu hakkında yeni bir fikre varmışlar, yani İslam'a meyil etmişler zannetmişti. Resul Ekrem Canı gönülden onların Müslüman olmasını istiyordu. Onların doğru yolda reşit oldukları onun hoşuna gider, onların İslam'a karşı çıkmaları, fesatları ve helakları onu üzerdi. Resul Ekrem onların yanına oturunca şöyle dediler: Ey Muhammed, senin hakkında mazur sayılalım diye seni çağırdık. Allah'a and olsun, senin kavminin üzerine getirdiğin felaketi Araplardan bir kimsenin getirdiğini bilmiyoruz. Sen, bizim atalarımıza küfrettin. Dinimizi ayıpladın. Akıllarımızı hiçe saydın. Tanrılarımıza küfrettin. Cemaatimizi parçaladın. Hiçbir çirkin iş yok ki, onu aramıza sokmuş olmayasın. Eğer sen, bu hadiseyi mal elde etmek için getirmişsen, sana mallarımızdan toplayalım. Hepimizden zengin olacağın kadarını sana verelim. Eğer bunu, bizim içimizde şerefe nail olmak, baş olmak için yapmışsan, seni başımıza geçirelim. Eğer kral olmak istiyorsan, seni kral tayin edelim. Eğer senin bu yaptıkların cinlerden, delilikten kaynaklanıyorsa, sana bir cin çarpmış olduğu için bunları söylüyorsan ki, çoğu kez böyle hadiseler olmaktadır, seni tedavi etmek için mallarımızdan verelim. Seni o cinden kurtarıncaya kadar tedavin için çaba sarf edelim veya senin hakkında mazur sayılalım. Bu son sözleriyle Resulullah'ı tehdit ediyorlardı. Allah'ın Resulü, onlara cevap olarak şöyle buyurdu. Sizin söylediklerinizin hiçbiri bende yoktur. Size, peygamberliği mallarınız için getirmiş değilim. İçinizde şeref kazanmak ve başınıza geçmek için de getirmiş değilim. Kralınız olmak için de getirmedim. cenab ı Hak, beni size peygamber olarak gönderdi. Bana bir kitap indirdi. Sizin için müjdeleyici ve uyarıcı olmamı emretti. Ben, Rabbimin risaletini tebliğ ettim. Ve size nasihatte bulundum. Eğer bunu kabul ederseniz, Bu sizin, dünya ve ahirette payınız olur. Hem dünyada aziz olursunuz, Hem de ahirette. Eğer kabul etmezseniz, Allah benimle sizin aranızda, hüküm verinceye kadar, Allah'ın emrine sabır göstereceğim. Onlar, Ey Muhammed! Eğer sana arz ettiklerimizi kabul etmezsen, biliyorsun ki biz, toprak bakımından, insanların en sıkıntı içerisinde olanlarıyız. Mal bakımından, en fakirleriyiz. Mayişet bakımından, en çok zorluk içinde bulunanlarız. Öyleyse, seni peygamber olarak gönderen Rabbinden iste de, bizi daraltan, Sıkıştıran bu dağları bizden uzaklaştırsın. Memleketimizi bizim için açsın. Memleketimizde Şam ve Irak nehirleri gibi nehirler akıtsın. Atalarımızdan ölüp gidenleri bize geri göndersin. Onların içinde Kusay bin Kilap doğsun. olsun. Çünkü o doğru söyleyen bir reisti. Onlara senin söylediklerini soralım. Acaba hak mı, batıl mı konuşuyorsun? Eğer bizim istediklerimizi yapar da,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 Ey Muhammed! Rabbim bilmiyor mu ki bizler seninle oturacağız ve şu anda sana sorduklarımızı soracağız, istediklerimizi senden isteyeceğiz. Bunun için bize cevap olacak bir şey niçin sana takdim etmedi ve öğretmedi? Bu hususta başımıza gelecekleri niçin sana haber vermedi? Bizim kulağımıza geldiğine göre bunları Yemâmed'e ismi Rahman olan kişi sana öğretiyormuş.''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 sen Allah'ı ve melekleri peyderpey getirmedikçe sana iman etmeyiz, dedi. Onlar, Resulullah'a bunları söyledikten sonra, Resulullah, onların evinden çıktı. Onlarla beraber, Abdullah bin Ebi Ümeyye bin Nuhire bin Abdullah bin Ömer bin Mahzum da dışarı çıktı. Bu kişi, Resulullah'ın amcası, Abdülmuttalib'in Atike isimli kızının oğluydu. Abdullah,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 ta ki sen bir merdiveni göklere dayayıp, o merdivenle göğe çıkıp, ben de sana baktığım halde, göğe varıp beraberinde açık bir sahife ve senin peygamberliğini tasdik eden dört melek görmedikçe, andolsun Allah'a, eğer bunu da yapsan, sanırım yine seni tasdik etmem, dedi. Sonra Resulullah'tan ayrıldı. Hz. Peygamber de üzüntülü ve sıkıntılı olarak aile ifradına döndü. Çünkü kavmi tarafından davet edildiğinde umduklarını bulamadı ve üstelik onların kendisinden ne kadar uzak olduklarını gördü. Hazreti Peygamber'in gönderdiği askeri birliklere halkı güzellikle İslam'a davet etmelerini emretmesi. Hazreti Peygamber bir askeri birlik gönderdiğinde o askeri birliğin kumandanına önce kendi nefsî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 Büdeyl bin Verka el-Huzayi, kavminden birkaç kişiyle beraber Hazreti Peygambere geldiler. Bunlar Tihame ehlinden olup Hazreti Peygamber'in güvendiği kişilerdi. Büdeyl Hazreti Peygambere hitaben "Ka'b bin Lüey ile Amr bin Lüey'i bırakıp geldim. Onlar Hudeybiya suları üzerindedirler. Burada uzun müddet kalabilmeleri ve kaçmaya yeltenmemeleri için çoluk çocuklarını ve hanımlarını da beraberlerinde getirmişlerdir."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 emrini yerine getirecektir ve dinine yardımcı olacaktır, dedi. Bu değil, bu dediklerini Kureyş'e ileteceğim, dedi ve Hz. Peygamber'in yanından ayrılarak Kureyş'e döndü ve onlara şöyle hitap etti. Biz şu kişinin, Hz. Peygamber'in yanından geliyoruz. Eğer isterseniz ondan duyduklarımızı size de söyleyebiliriz, dedi. Kureyş'in ahmakları,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 ''Biz niçin dinimiz adına bu zilleti kabul ediyoruz?'' dedi. Hazreti Peygamber, ''Ben Allah'ın Resûlü'yüm. Ona isyan etmiyorum. O benim yardımcımdır.'' dedi. Hazreti Ömer şöyle dedi, ''Sen bize Kâbe'ye gidip onu tavaf edeceğimizi söylemedin mi?'' dedi. Hz. Peygamber buna da ''Evet'' dedikten sonra şöyle devam etti, ''İlle de bu sene ziyaret edeceğiz diye sana bir haber verdin mi?''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 halkın kendisini nasıl rahatsız ettiğini nakletti. Ümmü Selem'e, Ey Allah'ın peygamberi, sen bu işin yapılmasını istiyor musun? diye sordu. Ve ilave etti, O halde çık, hiç kimseyle bir kelime bile konuşma. hadi getirdiğin deveyi kes, berberini çağır, senin başını tıraş etsin. Resulullah bu sözlerden sonra çıktı. Hiç kimseyle konuşmadan, devesini kesti, berberini çağırarak tıraş oldu. Sahabe, peygamberin bunu yaptıklarını görünce kalktılar, develerini kestiler, bazıları diğerini tıraş ettiler. Öyle ki birbirleriyle yarışıyorlardı. Sonra iman eden kadınlar geldi. cenab ı Hak onlar hakkında Mümtehine suresinin 10. ayetini indirdi. hazret Ömer, o gün putperestlikten vazgeçmeyen iki kadını boşadı. Birisiyle Muaviye bin Ebi Süfyan,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 Babamdan şunları dinledim. Babam Mekke'nin fethi günü halktan biat alan Hazreti Peygamber'i görmüştür. Hazreti Peygamber, Karın denilen tepenin yanına oturmuş ve bakışlarını ona çevirmiş, etrafındaki halktan İslam üzerine biat alıyordu. Bunun nasıl olduğuna gelince, Hazreti Peygamber Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve resulü olduğuna şahitlik etmek üzere biat alıyordu.